Sızıntı Dergisi 2005 Yılı Kasım Sayısı Başyazı Kendi Kültür Dünyamız Bizler dünkü kültür ortamında yetişen nesilleriz. Yarınki kuşaklar da şimdilerde bizim oluşturduğumuz, oluşturacağımız irfan atmosferinin çocukları olacaklardır. Bugünkü nesiller, bağrında neşet edip geliştikleri dini, milli ve içtimai atmosferden, Renk ve çizgiler taşıdıkları gibi, yarınki kuşaklar da bugünkü sosyal çevreye ait hususiyetlerle kendilerini ifade edeceklerdir. Evet bizler dünkü kültür ortamının çocuklarıyız. Yarınki nesiller de bugünün ferzendeleri olacaklardır. Hal geçmişin bir açılımı, gelecekte onun imkan planında önemli bir derinliğidir. Ne geçmişsiz olunabilir ne de geleceksiz kalınabilir. Bu iki zamandan biri köklerimizi ev sahipliği yapıyor, diğeri de sürgünlerimize. Ne sürgün köksüz olabilir, ne de kökü görmezlikten gelebiliriz. Geçmişimiz pırıl pırıl aydınlık da olabilir, bazı yönleriyle sesli dumanlı da. Ne olursa olsun, o bizim geçmişimizdir. Mazinin bir kısım olumsuz yanlarını bir yere kadar sorgulasak da, onu bütünüyle karalamamız katiyen doğru değildir. Böyle bir davranış ondan aldığımız ve alacağımız ışığı söndürmek demektir. Bu ise cetlerimize saygısızlık olmasının yanında hem bugünkü nesillere hem de yarınki genç kuşaklara karşı apaçık bir ihanettir. Şimdilerde ruh ve mana köklerimize saldırıp geçmişimizi tamamen karanlık göstermek isteyenler farkındalar veya değiller genç kuşakları milli hislerden uzaklaştırıp onları kimlik bunalımına sürüklemektedirler. Şayet böyle bir şeyi bilerek ve planlı yapıyorlarsa, bu açıktan açığa yarınki nesillere karşı işlenmiş en büyük bir cinayettir. Bir kere geçmişinden kopmuş toplumların, gelecek adına bir şey vaat etmesi mümkün değildir. Aslında geçmişiyle irtibatını koparmış nesillerden bir şey beklemek de beyhudedir. Zira mana köklerinden kopmuş milletleri fıtrat hiçbir zaman affetmemiştir hususi bir inayet olmamışsa fıtrattan tokat yiyenlerde asla iflah olmamışlardır. Akif merhumun ifadesiyle işin hakikati fıtrat ne kararar ne de zarar. Bekayı nesle bakar hep, bekayı nesli arar. Neslin bekasıysa onun kendi olarak ayakta durmasına, kendi ruh köküyle irtibatını devam ettirmesine, kendi kaynaklarından beslenmesine bağlıdır. Şimdiye kadar kendini, kendi değerlerini inkar eden milletlerden iflah olan, kendi olarak kalanlardan da bütün bütün tarihten silinip giden görülmemiştir. Her milletin geçmişten tevarüs ettiği kültür değerleri, onun kanı canı mesabesindedir. O, bu değerler sayesinde kendi gibi düşünür, kendi gibi hareket eder ve her zaman kendi olmanın rahatlığı içinde bulunur. Hayatını da daha bir engince ve daha bir net duyar. Asırlar ve asırlar boyu öyle duymuştuk hayatımızı ve kendi kültür değerlerimizle farklılığımızı. O zamanlar baharlar yazlar, geceler gündüzler, fenavibi bir ıttıratla gelip üstümüzden geçerken, kendimizi ne hayali çağlayanlara salar, ne enfes çağrışımlarla heyecanlanır, içimize akan ne engin manalarla ürperir ve hayatı ne derince duyardık. Öyle ki, mazi olduğumuz aynı anda hal, hal hem hal bulunduğumuzda da geleceği yaşar. Ve adeta bir mevsimde her şeyin üç defa çiçek açtığına şahit olur, tek bir namede bilmem kaç musi kifasını birden duyar, bir mehter gürlemesinde umum tarihi sergüzeştiğimizi birden dinler. Ve kendi kendimize, ''Meğer dünümüz ne muhteşem, o günlerimiz ne büyülü, o zamanki ufkumuz ne yüksek, hülyalarımız ne derin, münazalarımız da ne şahaneymiş'' der, Kerameti o dönemdeki ruh ve mana derinliğine ait, her şeye yetebilecek bir moral yüksekliği ve derin bir sevinç hissederdik. Benimle beraber önü sonu itibariyle birkaç nesil, geçmiş gelecek masal hep, ''Eğlenmene bak, ömrünü berbat etme'' felsefesinin topluma toplumlara dayatıldığı bulanık bir dönemde hayata gözlerimizi açtı. Büyülü gösterilmeye çalışılan bir hazır zaman adına düne ait her şey tahrip ediliyor... ...ve hakiki bir gelecekten daha ziyade... ...muhayyal ve fantastik bir istikbal hülyasıyla... ...bütün milli ve dini değerlerimiz çok ağır şekilde sorgulanıyor. Üzerinde mazi damgası bulunduğu için... ...en değerli şeyler dahi... ...birer partal eşya gibi kaldırılıp şuraya buraya atılıyor... ...ve saf yığınlara bize ait her şey adeta unutturulmak isteniyordu. İhtimal bütün bunları yapanların çoğu... ...ne yaptıkları işin buna cinayet demek daha uygundur... ...farkındaydılar... ...ne de bu kör dövüşünde harap olup... ...türap olup giden nesillerin. Yıllar ve yıllar boyu... ...koskoca bir milletin... ...onca fikir cehdi onca gönül heyecanı... ...ve onca göz nuru meyveleri... ...diyebileceğimiz mübarek bir birikim... çerçöp gibi sağa sola... ...saçılıyor ve bir daha da... ...hatırlanmaması için üzerine... ...adeta zift ve katran saçılıyordu. Dine üsture deniyor... ...diyanet sürekli hafife alınıyor... ...geçmişe lanetler yağdırılıyor... Ve o en aydınlık günlerimiz gençliğe siyah tablolar içinde gösteriliyordu. Hala da gösteriliyor denilebilir. Ne var ki birkaç asırlık onca gayrete rağmen bunların çok da başarılı oldukları söylenemez. Evet çok geniş alanlı ciddi bir kısım sarsıntılar yaşandı. Ak günlerin ve ak düşüncelerin üzerine ziftler atılmaya çalışıldı. Bir ölçüde toplumca belli bunalımlara girildi ama büyük çoğunluğun ruhunda bize ait değerler ...her zaman kıymetlerini korudu, koruyor. Ve üst üste onca sarsıntı, onca kıyım ve onca tahribe rağmen... ...cetlerimizden bize intikal eden kültür hazinelerimiz... ...bekledikleri saygıyı tam görebilmeleri bir vakti merhuna bağlı... ...hep oldukları gibi kaldılar. Bu hazineler milletimizin canı ve onun bekasının da teminatıydı. Millet bütün bütün yok edilemediği, Allah öyle bir şeye maruz bırakmasın... ...ve milli ruhta öldürülemediği sürece... O hazine toplumun hafızasında hep yaşayacaktı ve yaşadı da. Kim bilir, belki hem biz hem de o milli ve dini değerler unutulduğumuz ve unutuldukları sanıldığı bir anda tamamen sürpriz bir tezahürle yeniden ortaya çıkar ve bize bayramların en büyüğünü yaşatırlar. Geçmiş şu mamumlar dünyasına kapılarını bir kere daha aralar ve hepimiz bir kere daha hülyalarıyla yaşadığımız o tılsımlı dünyalara kavuşuruz. Aslında daha şimdiden bir manada da olsa o muhteşem alemlerin kapıları aralanmaya başladı bile. Ara sıra bir kısım simsiyah kederler gelip gelip sinelerimize otursa da çevrede olup bitenlerden aldığımız sevinçler de onlardan geri değil. Görebilenler için geçmişin o parlak ve muhteşem günleriyle geleceğin nurefşan yılları daha şimdiden bir buluşma koyu arıyor gibi. Bu itibarla da eğer birkaç adım ötede muhteşem günlerinize ait konum ve seviyenizde yüz yüze gelirseniz hiç şaşırmamalısınız. Zira bizler şimdiye dek o kadar sürprizler yaşadık ki böyle ekstradan bir lütfu dahi tabi görmeye başladık. Hak tecelli eyleyince her işi asan eder. Halk edip esbabını bir lahzada ihsan eder. İbrahim Hakk'ın